Evet. Ağzı billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 54. ayeti kerimeden devam edelim Diyor ki Devamında Cenab-ı Allah Ve zhkur fil kitabi İsmail Kitapta İsmail'i de zikret Hatırla O İsmail ki daha küçücük bir bebekken annesiyle birlikte babası tarafından Kabe'nin yanında ekin bitmeyen bir vadide ne yapılıyor? Bırakılıyor. Babası yanı sıra yürüyecek yaşa geldiği zaman babası rüyasında adağını hatırlatılması üzerine hatırlıyor ve evladına bu rüyanın kendilerine yüklediği sorumluluğu zikrediyor. O da babacığım sana ne emrolunuyorsa onu yap. Allah'ın izniyle beni sabredenlerden bulacaksın diyor. İdrak ediyor ne ile karşılaşacağını. ...ve karşı karşıya kalacağı için sabrı gerektirdiğin. Dini ve dinin gereklerini yerine getirmek için sabır... ...en büyük ve en vazgeçilmez zemindir. Sabırsız hiçbir amelde muvaffak olmaya imkan yoktur. Sabır hem başlı başına bir ameldir... Hem bütün amellerin ifadeinde ise başarıya ulaşmasının, sağlıklı ve güzel bir şekilde yapılmasının teminatıdır. Sabrınızı, direncinizi azaltacak ne varsa evvela onları ayıklamalısınız. Namazın şartları arasında iki şart var: sabırla bu manada. Sabra engel olacak hususların ayıklanmasıyla ilgili. Hades'ten taharet, necasetten taharet. Özellikle hadesten temizlik, namaz gibi bir ibadetteki sabrı sağlamanın bir zeminidir. Çünkü abdesti daralan bir insanın ibadete tahammülü, namaza tahammülü olmaz. Sahur oruç sabrını arttırmak içindir. Hacca giderken, Beytullah'a ziyarete giderken gerekli azığı yanında alıp gitmek günümüzde paradır, oteldir vesaire, o ayrı bir şey. O muhteşem ibadeti ifa ederken o ibadete karşı zaafınızı artıracak, gücünüzü azaltacak hususları önceden önlemek için gerekli tedbirleri almaktır. Onun için bütün ibadetlerde, bütün salih amellerde, o amellerin istenen gayeye ve hedefe ulaşabilmeleri için sabır vazgeçilmez bir esastır. Bunun için de eğer daha önceden sabrı pekiştirecek, sabrı sağlamlaştıracak bir takım tedbirleri almak icap ediyorsa onları da ihmal etmemek lazım. İşte bu vesileyle ondan bahsettik. İsmail aleyhisselam da İbrahim aleyhisselam da muhatap oldukları emrin yerine getirilebilmesi için sabrın ne kadar önemli olduğunu Biliyorlardı. Onun için İsmail aleyhisselam sen beni Allah'ın izniyle sabredenlerden bulacaksın derken babasına da sen de evladını kesmeye sabretmelisin diyor. Hangisinin imtihanı daha büyük? Biri diğerinden büyük biri kendi ciğer paresini yatıracak kesecek öbürü babası tarafından kesilmeye tahammül edecek tasavvuru mümkün bir hadise değil bu baba olmayan babasına layık bir evlat hakkıyla bir evlat olmayan bunları kavramakta zorlanır Hala hala bu evlat İbrahim gibi. Ne diyor Cenabı Allah onun için? İnne İbrahim le-awwahul halim. Allah Allah. İbrahim muhakkak çok yufka yürekli. Ah ilahi İlahi azaptan veya rahmeti tasavvur etmekten ah edip inlemesi pek çok olan çok halim, yumuşak huylu birisiydi. Bu yumuşak huylu eline bıçağı alacak, oğlunun boğazına çalacak. basit bir hadise değil gerçekten. İşte böyle bir İsmail'i kitapta hatırla diyor ey Muhammed Aleyhisselatü vesselam. Bey Muhammed ümmeti böyle bir sabır abidesini hatırlayın. O ki sizin peygamberinizin atasıydı. Size Kabe'yi inşa ederek ya diğer bırakan bir peygamber. İşte bu kitapta diyor İsmail'i de hatırla. İnnehu kana sadikal va'd o sözünde duran bir insandı. Ya İsmail de sözünde dururdu. Ben durmasam da olur. Veya hiç hatırımıza gelmez. Oralı da olmayız. İbrahim Çoğ, İsmail Aleyhisselam sözünde duran birisiydi. O durdu. Böyle oldu. Sen ne kadar duruyorsun? İsmail Aleyhisselam kıssasından kendimize bir hisse kapalım. O sözünde duran birisiydi. Bir Rasuldü ve bir Nebiydi. Ama dediğimiz gibi sıddikiyat doğru sözlülük kişinin çabasıyla elde edilebilecek bir şeydir. Peygamberlik gibi Allah vergisi olan bir şey değildir. Elbette her şey Allah vergisi o manada değil. Yani kişinin, kesbinin, kazancının devreye girmediği bir iş değildir. Doğru sözlü olmakta bizim özel çaba ve gayretlerimizin de payı pek büyüktür. O halde İsmail Aleyhisselam burada... Sözünde durma özelliğiyle bize örnek gösterilmektedir. O sözünde çok duran birisiydi, duruyordu. Babasına verdiği sözde durdu mu? Durdu. Bütün sözler bunun yanında küçük kalır mı? Evet. O halde diğer sözlerinde de durmuştur. ve kana rasulen o hem bir resul ve hem bir Nebi'ydi. idi ve başka ne yapardı ve kana ya'mur ehlehu bi's salati ve'z zakati ve kana 'inda rabbihir radiyyan o aile halkına müfessirler buradaki aile halkından kastın bütün kavmi olduğunu söylerler. Çünkü bir peygamberin kavmi kendi ailesidir aynı zamanda. O kendi kavmine, demek ki buradaki manası bu. O kendi kavmine, kendi ümmetine davet ettiklerine namaz kılmalarını emrederdi. Başka zekat vermelerini de emrederdi. <gülüyor> namaz, zekat, oruç, İslam'ın esasları aynı zamanda bütün peygamberlerin dini İslam olduğu için onların da dinlerinin esasıdır. Miktarı, özellikleri fark edebilir. Ama namazsız ilahi bir din yoktur. Oruçsuz ilahi bir din yoktur. Zekatsız ilahi bir din yoktur. Ve kâne inde rabbihi mardiyye ve o Rabbinez dinde ...razı olunan birisiydi. Peki... ...Cenab-ı Allah bir takım nefislere... ...mutmainne nefislere... ...irci'i ile Rabbiki râdıya tebbardıya... ...diye nida edeceğini biliyoruz. Ey nefs, ...Rabbine... ...sen razı... ...ve rızaya mazhar olmuş. Yani Rabbin tarafından rızaya mazhar olmuş olarak Rabbine dön. Bizim razı olmamız ve Rabbimizin bizden razı olması için ne gerekiyor? İsmail Aleyhisselam'a bakalım. İsmail Aleyhisselam Rabbi tarafından rızaya mazhar olmuş bir peygamberdi. Peygamberlik vasfı hariç Kul olarak onun bütün yaptıkları Allah'ın rızasına giden yollardır. Biz de onu yapacağız. Peki ne yapmıştı? Sadikal ve adidi. Sözünde dururdu. Söylediği her sözü doğruydu. Yalan konuşmazdı. Peygamber aleyhisselatü vesselam ne buyuruyor? İmanınız istikamet bulamaz, kalbiniz istikamet bulmadıkça, kalbiniz istikameti bulamaz, diliniz müstakim olmadıkça. Dilimiz dosdoğru olacak, kalbimizi doğrultacak. Kalbimiz doğrulacak, imanımız da istikamet üzere Bunlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içerisindedir. Cenab-ı Allah böyle halk etmiş insanı. Çünkü yine hadis-i şerifte diyor ki: "Ve la yazalu'l mu'minu yastiqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Allahım bizleri onlardan eylesin. Kul doğru söylemeyi sürdürür, sürdürür, sürdürür. Sonunda Allah nezdinde olsun dik olarak yazılır. Doğru söylemekten başlayacağız iş. Bu dil yalan söylemeyi bırakmak zorundadır. Bugün beşeriyet diyebilirsiniz ki ne çekiyor? Sayılandan çekiyor. Diller doğru değil, kalpler doğru değil, haliyle davranışları da doğru olmaz. Her taraf riyakarlık, her taraf münafıklık, her taraf küfür, fısık ve isyan. Sömürü, zulüm, ahlaksızlık, hayasızlık. Tebellin'e dil doğru değil. Daha İslam öncesi Araplar bile şair böyle diyor. İnne ma ju'ila'l-lisanu ala ma fi'l-fu'adi delil. Dil kalpte olanın delili olmuştur. Evet Budur Küp içindekini sızdırır misali Bu kitap Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki Ey müminler diyor Kendi aleyhinize Anne babanızın aleyhine Sevdiklerinizin aleyhine Fakir veya zengin olsun İnsanların aleyhine dahi olsa doğrudan ayrılmayın diyor. En ufak bir menfaat için 80 tane yalan söyleyen insanların bini bil para. Rabbi muhafaza etsin. İşte İsmail aleyhisselamı razı olunacak istiyorsak dedik ya. ilk kişi doğru sözlüydü. Hele söz verdi mi? Kesinlikle sözünde dururdu. Ama normal günlük rutin konuşmalarında doğru söylemeyen sözünde durma şansını kolay kolay yakalayamaz ki. Vadine sadık olamaz ki. Arkasından Evet iyiliği emredeceğiz. ...münkerden kerden alıkoyacağız. Marufu emredecek, münkerden vazgeçireceğiz. Bu ümmetin en önemli vasıflarından birisi budur. Kuntum hayra ummeten bil ve münker ve İnsanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Marufu, iyiliği emredersiniz. ...kötülükten vazgeçirirsiniz. Hem siz Allah'a iman edersiniz. Yani bu işin esası... ...ve şemsiyesi... ...Allah'a imandır. Allah'a iman... ...bütün amellerin... ...hem menbaı... ...hem şemsiyesi hem çerçevesidir. Onun için... ...doğru iman... ...buna bağlı olarak... ...aile halkımızdan başlayacağız. Namaz ve sözünün geçtiği ulaştığı herkese namazı emredeceksin namaz kılmalarını söyleyeceksin ve zekah maun suresini hepimiz biliriz orada dini yalanlamanın özelliklerinin arasında ne sayılır ve la yahuddun ala ta'amil miskin yoksula yemek yedirmek için birbirlerini teşvik etmezler nasıl teşvik edeceğiz biz yapmıyorsak ben zekat vermiyorsam başkasını nasıl zekat vermeye teşvik edeceğim ben sadaka vermiyorsam başkasını sadaka vermeye nasıl teşvik edeceğim ben karz-ı hasen vermiyorsam benim param var benden borç isteyenlere hemen hesap yaparım. Ya ben bu parayı çalıştırırsam bu kadar kazanırım. Hadi helalinden düşünelim. Ha, bankaya yatırsam şu kadar faiz alırım. Diye düşünen bir insan karz-ı hasen vermez ki. Müslüman bu girdaba girmemeli. Neye mal olursa olsun. Girdaptan bahsettiğin faiz alıp vermemeli değil. İyilik yapacağınız zaman onu paraya vurmayın. İyiliğin parayla karşılığı ölçülmez çünkü. Sen bu dünyada istediğin kadar kazan, bu dünyada bırakıp gideceksin. Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman demiş ki, Öldüğüm zaman tabutun dışına elimi sarkıt demiş. Ya işte bu olmaz caiz değildir. Bütün dünya görsün Kanuni Sultan Süleyman bu dünyadan eli boş gidiyor. Diye. Var mı ötesi? 40 yıla yakın neredeyse hükümdarlık yaptı. Dünyanın en büyük devleti. <gülüyor> evet. Eli boş gidiyor. Öyle herkes gidiyor. Peygamberler de eli boş gitti. Kimse kefeninden fazlasını götüremiyor dünyalık olarak. Dünyadan. O halde şuna dikkat edelim. Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğimiz vakit bir hayırlı amelimiz bir tarafından bizim yardımımıza koşsun. Onun için namazı emredeceğiz, söyleyeceğiz, teşvik edeceğiz, zekatı emredeceğiz, hayırlara teşvik edeceğiz ve unutmayalım ki teşvikin birinci şartı ve en büyük göstergesi başkalarına söylemeden önce o işi sizin yapmanızdır. Sözünde durmayan bir insan başkalarına sözünde durmayı öğretemez kardeşim. Nasıl öğretsin ki? Hatta söyleyemez, utanır kendi kendisine eğer vicdanlı birisi ise. Ya ben sözümde durmuyorum, nasıl insanlara sözünde durun diyeyim? Hele önce bir kendim kendime geleyim diyecektir. Evet öyle yapacağız. Olur ya bazı günahları işleyen birileri olabiliriz. Bazı farzları yerine getirmeyen birileri olabiliriz. Fakat fırsat varken tövbeyi de ihmal etmeyelim. Allah diyor gündüzün günahkarı gecelerin tövbe etmek için. Gecenin günahkarı gündüzün tövbe etmek için rahmet kapılarını hep açıldı Zor bir şey değil ki tövbe Allah'a samimiyetle koşan Allah-u Teala ifade ise rahmetiyle kucaklar. İşte o zaman bunlara riayet ettiğimiz zaman Rabbimiz yanında razı olunan kimseler oluruz. Şimdi namaz ve zekat İslam'ın son derece etkileyici ve anlamlı ve bütün ibadetlerin farklı özelliklerini kendisinde bulunduran iki ibadettir. Namaz, kulun Rabbi ile olan alakasının güzelliğini gösterir. Zekat ise kulun Rabbi ile olan alakasının güzelliği yanında müslümanlarla insanlarla alakasının da ne kadar güzel ve ne kadar fazilete fedakarlığa onlara karşı iyiliğe ...dayandığını gösterir. İfade yerindeyse... ...bunlar... ...insanı... ...birisi dikey olarak yüceltir... ...birisi yatay olarak yücelten... ...iki önemli büyük ibadettir. Onun için... ...müminin... ...bütün ibadetleri, temel ibadetleri... yanamazın ...bir detayıdır... ...teferruatıdır... veyahutta zekatın bir detayıdır, bir teferruatıdır. Bunları yapabildiğimiz vakit o zaman Cenab-ı Allah nezdinde razı olunanlardan oluruz. İsmail aleyhisselam izinde gitmiş oluruz. وَذْكُرْ fil الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ kana صِدِّيقًا نَبِيَّ Görüyor musun? Sıddıklık, doğruluk ne kadar önemli. Her peygamberin vasfı aynı zamanda. Demek ki doğruluk olmadan hiçbir hayra nail olunamıyor. Doğruluk diğer hayırları celbeden bir hayırdır. Büyük bir hayırdır. Kitapta İdris'i de zikret. O gerçekten çok doğru bir nebi idi. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا Ve biz onu pek yüksek bir mekana yücelttik, yükselttik. Buradaki İdris Aleyhisselam'ın yüksek bir mekana çıkartılmasıyla alakalı iki türlü tefsir yapılmıştır. Birisi Cenab-ı Allah'ın onu mekan olarak semavata yükselttiği, bir görüşe göre dördüncü semaya, bir görüşe göre altıncı semaya, diğeri de mertebe olarak, Cenab-ı Allah'ın onun mertebesini yükselttiği. Fakat her halükarda İdris aleyhisselam hayatta değil şu anda. İsa aleyhisselam gibi değil. İdris aleyhisselamın Adem aleyhisselamın ilk nebi evladı olduğu ilk kalemle yazı yazanın o olduğu. İlk elbise dikenin o olduğu. O zamana kadar insanlar ...bizimdeki rivayetlere göre de... post ...hayvan postları, kürkleri vesaire giyerlermiş. Olduğu ne yapılıyor? Rivayetler arasında söyleniyor. Şimdi... ...58. ayeti kerime... ...bu... ...zikredilen... ...bunca peygamberin... ...İbrahim Aleyhisselam hatta ta baştan surenin başından... Zekeriya Aleyhisselam'dan itibaren zikredilenlerin ve edilmeyenlerin onların soyundan gelenlerin durumu ne? Ne yapıyorlardı? Ne ediyorlardı? Allah nezdindeki bunların değerleri, konumları, özellikleri nedir? 58. ayet-i kerime bu hususu bağlıyor. an en'amellahu aleyhim minennabiyyina min zurriyeti adem ve min men hamelna me'anuh ve min İbrahim'e ve İsrail. Ve min ve chtabeyne. Bunlar o sözünü ettiklerimizin hepsi öyle kimselerdir ki Allah'ın kendilerine Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan, İbrahim'in soyundan, İsrail'in soyundan kendilerine hidayet verip seçtiklerimiz arasından seçtiklerimiz olan Allah'ın da kendilerine nimet verdiği nebilerdendirler. Yani onlar Allah tarafından nimete mazhar olmuşlar. Nebidirler ama kimin soyundan geliyorlar? Kimisi doğrudan Adem'in soyundan. Kimisi Nuh Aleyhisselam, herkes Nuh geliyor. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın bir ünvanı da tufan sebebiyle ikinci Adem'dir. Ondan sonra İbrahim'in soyundan İsrail Yakub'un adıdır, Yakub Aleyhisselam'dır onun soyundan ve kısacası bunlar hidayet verdiğimiz, hidayete ilettiğimiz ve seçtiğimiz kimselerin soyundan gelenlerdir. Peki bunların kısacası özellikleri neydi? İza tutla aleyhim ayatul Rahman onlara karşı Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ne yaparlar? kar ve secde ağlayarak secidelere kapalırlardı. Secde Allah'tan bir şeyler ummanın fiilidir. Yani secde yapıyorsak Allah'tan bir şeyler bekliyoruz, ümit ediyoruz. Ağlamak ise Kendisinden bir şeyler beklediğimizden korktuğumuzun ifadesidir. Yani korku ve ümit halinde Allahü Teala'ya ibadet ediyorlardı. Diyor. Secde ediyorlardı. Çünkü Allah'tan rahmetini ümit ediyorlardı. Ağlıyorlardı. Onun azabına uğramaktan korkuyorlardı. Secde de ibadet hallerinin en ileri halidir. Orada Adem oğlu azametin tamamının Allah'a onun önünde zilletin de tamamen bize yakıştığını ifade ediyor. Secde eden bir insanda tekelürün bulunmasına gerçekten hayret edilir. Çünkü tekebbür secde etmeyen şeytanın özelliğidir. Secde ediyorsan, secdenin şuuruna vardınsa, sende büyüklenmek diye bir şey olmamalı. Allah'a karşı da, Allah'ın kullarına karşı da. Çünkü secde ile tekebbür birbirleriyle bağdaşmaz. Birbirleriyle bağdaşmaz. Hem secde edeceksin hem büyükleneceksin. İkisinden birisi doğru değil burada. Hani derler ya... Birbirine zıt şeyler bir arada bulunmazlar. Secde ve kibir zıttır. Birbirine zıttır. Onun için müminin kalbinde... ...kibirden eser bulunmaz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ümmetim için en korktuğum şey... Kibirdir ve riyakarlıktır diyor Aleyhisselatü Vesselam. O halde bunlara dikkat edeceğiz. Ağlamak da bilmiyorum şu kalbi nasırlaştıran, katılaştıran şu dünyada kaç kişi ve ne zaman ağlayabiliyoruz ki? Kalbin ağlayan insanın gözün ağlayabilmesi için kalbin incelmesi lazım. Kalbin incelmesi ise Allah'ın rahmetini gerçekten ümit etmesini bilmek ve Allah'ın azabından gerçekten korkmak lazım. Ağlayamıyorsak veya ağlamakta zorlanıyorsak haşyetimizde bir problem var demektir. Onun için Cenab-ı Allah'tan kalbimizden haşyeti uzaklaştırmamasını niyaz ediyoruz. Bu kadar güzel peygamberler bu kadar güzellikleri olan peygamberlerden söz edildi. Ve en güzel halleri Rahman'ın aitleri kendilerine okunduğu zaman Ağlayarak secdeye kapanmalarından söz edildi Peki bunlardan sonra ne oldu? Bunların yerine kimler geçti? Dikkat edelim Bizim böyle bir geçmişimiz var Bunlar bizim geçmişimiz bu peygamberler Şimdi bahsedilecek Onlardan sonra gelen kötü kimselerden olmamaya dikkat etmek lazım. <gülüyor> Diyor ki 59. ayet-i kerime: "İstai billah. Fehalafa min ba'dihim khalfun. Onların arkasından öyle kötü halefler geldi ki. Eda'u salah. Namazı kaybettiler. Zayi ettiler namazı yani kendileri kayboldular değil namazı kaybettiler. Çünkü namazı kaybeden kendisini bululması da mümkün kalmaz. Temelli kendisini kaybetmeden insan namazı kaybetmez zaten. Namazı kaybettiler diyor. Zayi ettiler. Vakitlerini hatırlamadılar. Kıldıkları zaman nasıl kıldıklarını bilemediler. Kendilerini Allah'ın huzurunda olduklarını düşünerek Allah o namaza o ibadette veremediler. Bir an önce hele bunu bir sırtımdan bir yük gibi bir kenara bırakıp da gideyim demenin yollarını aradılar. Namazlarını kıldılar. Ondan sonra namazla bağdaşmayan her ne iş varsa onu yaptılar. Yani şimdiye kadar gördüğümüz o mübarek insanların, yüce zatların, rasullerin, nebiilerin güzellikleri varsa var ya. Onlar o güzelliklerinin neticesinde Allah'ın huzurunda ağlayarak secdeye kapanıyorlarken onlardan sonra gelenler namazı zayi ettiler. Namazın onlarda oluşturması gereken yüce şahsiyeti canlandıramadılar, taşıyamadılar. Sözlerinde durmaktan tutup fakir fukaraya yardım etmeye varıncaya kadar. Bunlar hiçbirisine riayet etmediler. Adaussala Namaz kaybolunca ne olur? Vettebaşşşehevat <gülüyor> Kur'an o kadar harika reçeteler veriyor ki Biz şu anda bu toplumu bu kötülüklerden nasıl kurtarabiliriz veya kurtulma yollarını onlara gösterebilir miyiz? diye hayret etmeye gerek yok. Sebep belli. Namaz unutuldu, şehvetlerin arkasından gidildi. Ada'u saleh ve teba'u şehevet Bu dünyadaki sefalet namazı kaybettiler Arzularına, heveslerine uydular. Hayasızlıktan kumara, içkiden zinaya kadar her bir şeyi, zulme, kara borsaya, ne bileyim yani, bu toplumda gördüğünüz her türlü münkeratın peşinden gittiler. Sonra ne olacak? Fesevfe yel kavne gayya, günü gelecek, bunlar gay ile karşı karşıya kalacaklar. Cehennemle. Veya cehennemde en korkunç vadilerden bir vadinin adı olduğu söylenir. Maazallah. Fesevfe el kavme gayya. Evet. O peygamberlerin izi terk edilirse varılacak yer odur. Kurtuluş var mı? Var? Var. Vaziyet bu noktaya bile gelmiş olsa, namaz kaybedilmiş dahi olsa, şehvetlerin arkasından adım adım gidilmiş dahi olsa, kurtuluş var mı? Var. Tövbe kapıları kıyamete kadar açık. Kişi bazında o can çekişirken boğazda hırıltı oluşana kadar tövbe kapısı açık. Rabbim tövbelerini geciktirmeyenlerden eylesin. İlla men tâbe. Kimler gaydan kurtulabilir? Tövbe edenler. Ve âmene. iman edenler. Demek ki bu gibi hallerde tövbe imandan önce bile gelir. Çünkü kişi ne zaman tövbe eder? Daha doğrusu tövbe edebilmek için ne gerekir tövbenin altyapısı? Evvela yaptığının hatalı olduğunu kabul edecek. Tövbenin birinci şartı, birinci basamağı, hatalı olduğunu görmesi, kabul etmesidir. Ondan sonra hatasını bırakacak. Bir daha dönmemeye karar verecek, azim edecek. İman edecek çünkü namazı kaybetmenin her türlü şehevi arzuların isteğin arkasından gitmenin ilacı bunlardan tövbe edip vazgeçmek, tekrar imana dönmek, tekrar salih amel işlemeye dönmek. Fəulāik cennete ve jannatə vəla gidecek, ömrü bunlar işte bunlar, cennete girecekler ve hiçbir şekilde onlara hiçbir şey kadar dahi şey en küçük şey demek onlara hiçbir şey zulm edilmeyecek nasıl zulmedilir yani seyi atları arttırılmaz hasenatının karşılığı eksiltilmez zulüm ahirette iki halden birisiyle söz konusu olur Sey Seyyiatımız atımız arttırılacak bunun olmayacağını Cenab-ı Allah bildiriyor. Ve la taziru Kimseye Cenab-ı Allah bir diğerin yükünü yüklemez. Kimse kimsenin yükünü taşımaz, yüklenmez. Hasenat olmaz. Cenab-ı Allah diyor, yaptıklarının en güzelleriyle onları mükafatlandıracağız. Hiçbir şekilde zulüm ve olmayacak ve cennete onlar girecekler. Öyle cennetler ki cenneti adni nilleti ve aden rahmanu ibadahu bil gayib. Bu cennetler adn cennetleridir. Adn ebedi kalıcılık demek. Ebedi kalınacak cennetlere girecekler. O cennetleri ki rahman olan Allah kullarına gayib. Bunu ...görmedikleri halde vaat etmiştir. Onlar da bunu... ...buna iman etmişlerdir. Çünkü gayba iman etmek... ...imanın en... ...önemli esas. <Sessizlik> Esasen... ...onun vaadi mutlaka gerçekleşir. Mutlaka gelir. O vaat etmişse... ...gerçekleşir. Şimdi... Az önce yüce peygamberlerden bahsettik. Hepsinin doğru sözlü sözlerinde duran peygamberler olduğundan bahsetti. Cenab-ı Allah onları övdü. Sözlerinde durmayı ve doğru sözlü olmayı överken haşa Cenab-ı Allah'ın vaat edecek ve sözünde durmayacak olmaz. İnnallâhe la yuhliful mi'âd Allah vadinden asla caymaz, sözünde durmamazlık haşa etmez. La yesmaunu fiha lagwa. Orada boş bir söz işitmezler. Hiçbir boş söz işitmezler. İlla selam. Onların orada duyacakları söz sadece selam sözüdür. Yani esenlik ihtiva eden, muhtevası esenlik olan sözler işitecekler. Birbirleriyle kötü konuşmaları olmayacak. Melekler onlara selam verecek. Onların şanını yüceltecek. Onlar yüce Rablerini hamd ile tesbih edecekler. Kısacası orada her ne söz işitilirse o söz hepsi esenliktir, güzeldir, zikirdir, insanı yüceltir. insanın hoşuna gidecek, cennetliklerin hoşuna gidecek şeylerdir. Yani cennetteki nimetlerden birisi de güzel sözler söylenmesi ve işitilmesidir. Orada ne cennetlikler ne melekler ...ne Cenab-ı Allah. Kimseye... ağır hoşuna gitmeyen... ...tek bir söz söylenmeyecek. Herkesin konuşması... ...selam muhtevasında olacak. Esenlik... ...kurtuluş, güzellik... ...her türlü kötülükten azadelik... ...öyle olacak. Ve lehum fiha fîhâ bukrate ashia Ve onların orada... Rızıkları onlara sabah akşam gelecektir. Cennette sabah akşam yok. Zaman yok. Araplar sabah akşam yiyebilen kimseyi büyük nimetler içinde kabul ederlerdi. Onun için burada da ayet-i kerime Arapların anlayış ve adetlerine uygun olarak Orada devamlı rızıkları var demektir bu yani. Veya bazıları müfessirlerin dediklerine göre dünyada sabah akşam kadar zaman aralıklarında rızıkları gelecek. Her ne kadar biz sabah akşam diyorsak da Bukra öğlene kadar olan, zevale kadar olan vakittir. Aşiye ise güneşin batıya doğru kaymasından sonraki vakittir. Araplar da genelde biz de keşke hayatımızı böyle kurgulasak galiba tıbbi bakımdan daha en sağlıklı olur. Kuşluk vakti yani bugünkü saatle diyelim 8.30-10 arası gibi veya şimdi günler kısaya 9-9.30 belki olabilir ve ikindi vakitleri. Bununla bilse ve yenilirken abartılmasa insanın yemekten dolayı Allah'ın diziyle bir sıkıntısı olmaz. Fakat üç öğüne alıştırdılar arkasından yok şu çayı yok bu bilmem nesi beş altı bir bakıyorsun sekiz öğün dokuz öğün ya ne bu? Bir de üstelik bir öyünü bile bulmakta zorlanan veya açlıktan ölen, milyonlarca çocuğun açlıktan öldüğü bir dünyadayız. Allah Allah. Ali radıyallahu anh'ın sözü gerçekten manidar. Fakirin ihtiyacı zenginin israfı kadardır. İsraf dünyadan kalsa, adil bir paylaşımla muhtaçlara dağıtılsa o insanlar şey etmezler. Ama o insandaki aç gözlülük var ya. Savaşın, sömürünün, şeyin en ciddi sebebi bu. Evet, demek ki orada rızıklarımız da gelecek. Dünyada da geldiği gibi orada daha da kolay gelecek. Dünyada belki bir parça yoruluyoruz, şey diyoruz, orada nimet olarak gelecek. Tilkel cennetülleti nurisu min ibadina... Menkana takia. İşte o şu cennet var ya. Biz onu kullarımız arasından takva sahibi olanlara miras vereceğiz. Takva sahibi. Menkana takia. Takvanın mertebeleri, bir küfür ve şirkten korunmak, iki haramlardan kaçınmak. Üç, farzları yerine getirmek. Dört, mekruhlardan kaçınmak. Beş, nafileleri, yani hayır türünden, namazdan tut, nafile sadaka kadar. Hayırları, diğer hafırları, nafileleri yerine getirmek. Bir mertebesi daha vardır ki ona diğerlerinden ayırmak için vera derler bazıları. Haram olma, Günaha götürme, hatta mekruh olma şüphesi olan işlerden kendini korumak ve kullanmak. Onun için takvanın mertebesi, mertebeleri çok yüksek ve hayat boyu devam etmesi gereken bir vasıftır. Onun için Cenab-ı Allah ne buyuruyor? İnne ekramekum indellahi etkak. Allah nezdinde en değerlileriniz, en müttakri olanınızdır. Allah nezdinde değer sahibi olmak takvaya bağlıdır. Allah nezdinde değerli olana da allah Teala cenneti miras olarak verecektir. Bu okuduğumuz ayet-i kerime ve daha birçok ayet-i kerime gereğince. Önümüzdeki ders inşallah 64. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amna Yasifun ve Selamun Alel Murselin